E, yeni Marakan'a e, soralım Volkan'a. E, sence nasıldı yeni Marakan'a ve e, maç ortamı? E, i̇nsanlar nasıldı? E, Dünya kupası e, nasıl geçiyor Rio'da diyelim? Allah dışarıdan güzel. Henüz içine girmek nasip olmadı. Hı -hı. E, ama dışarısı eğer Latin Amerikalı taraftarlarla doluysa daha güzel oluyor. Çünkü dün belçika Rusya karşılaşması için stadyumun etrafına gittiğimde Şilililerle maçı izlediğim zamanki veya Arjantinlilerle maçı izlediğim zamanki coşkuyu bulamadım. E bunda tabi biraz maçın pazar günü olmasının saat Brezilya saatiyle birde oynanmasının da bir etkisi vardı. İnsanlar hani bileti olmayanlar Maracan'a etrafı da izlemektense bir pazar günü <gülüyor> pardon e, FIFA ee, taraftar alanlarının kurulduğu kopa kapağına gitmeyi tercih etmişlerdir muhakkak. Benim e, Marakan'ın etrafına gitmeni dedim her maçta orada bulunma e, arzusuydu. E, o yüzden öyleydi. Belçik ve Rusya taraftarları da tabii kıta uzaklığı nedeniyle az olduğundan dolayı ve yani taraftarlarıyla o kadar da coşkulu olan ülkeler olmadıkları için de Coşkusuz geçti dünkü maç diyebilirim benim için stadyumun etrafındaki, stadyumun içinde e, bizzat oynanan maçta o kadar coşkulu bir maç değildi. Evet yani dışarısı içerisini aratmadı diyorsun. E, Dünya Kupası öncesi aslında yoğun miktarda protestolarla meşhurdu. Kupa karşıtı ve e, bazı sosyal haklı alevinde bulunan Brezilyalı emekçilerin talepleri e, çeşitli grevlerle e, kendini göstermişti.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 Gün, be gün eylemlerde devam ediyor. Yani özellikle de yine Sao Paulo'da dediğim gibi taraftar maç izleme alanlarının protesto edildiğini, sıkça protesto edildiğini söyleyebilirim. Bir de son gelişen bir olay var. Onu açık gazetede iletmiştim ama bir kez daha hatırlatmakta yarar var bu olayı. Rio'da Alemao.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 Ee, bunun gibi ölü yatırımları da göreceğiz. Ee, Brezilya'da muhtemelen yine Güne, Güney Afrika'da da görmüştük. Güney Afrika'daki oynanan statlardan bir tanesinin e, bulunduğu şehrin takım olmaması gerekçesiyle atıl durumda olduğunu biliyoruz. Ee, böyle bir e, negatif durumu var ee, Manaus stadının ve bir iki stadın daha bu şekilde olumsuz geleceği ikenlerini beklediğini söyleyebiliriz herhalde. Ee, evet evet ee, Manaus için hı. şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tamam.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 bilinçle ya da bilinsizlikle yani, gerçekleştirilememiş kötü bir organizasyon olduğunu gösteriyor bir şehir, ya da yaşananların. E, Şehirlerin seçimindeki hata kendini gösteriyor. Ama belki de sorun daha da temelli inmek gerekirse e, uçak yerine sağlam bir demir yolu ulaşımı olsa ülkede bunlar çok daha rahat olurdu ki uçakla e şöyle söyleyeyim takımlar belki sorun yaşamadı ama taraftarı uçakla taşımak çok da e, kolay bir yöntem gibi ya da kullanılabilir, sürdürülebilir bir yöntem gibi gözükmüyor bana. Yani Dünya Kufası ya da işte Avrupa Şampiyonası dediğin organizasyonla taraftarlar şehirden şehire trenlerle gider, e, otobüsle de gitmez, trenle gider. Çünkü daha hızlıdır, e, daha e, çok insan taşır uçağa göre ve karayoluna, karayoluna göre daha hızlıdır, daha e, net ulaşım sağlar. E tabii evet. e, bu da FIFA'ya ya da OEFA'ya bir ders olsun. Bundan sonraki turnuvaları verirken e, demir ya da genel olarak ulaşım problemi yaşayan ülkelere vermemeleri gerekiyor. Bu da tabii Türkiye'yi de burada e, ne diyelim... Ee, bence Türkiye bir sadece ulaşım değil birçok problemi olan tabii bir tabii, ülke tabii. oldu. sırf ulaşım çok ayrı bir e açıdan e şey olarak kenarda durabilir. Yani evet, sırf ulaşım ulaşım açısından daha şey yaparsak sırf ulaşım açısından bile Türkiye'nin dezavantajlı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz ilerleyen turnuvalar için. Çünkü şu anda İstanbul'un merkezinde bile kalkan bir tren yok Anadolu'ya da Trakya'ya. Trakya'ya var gerçi bir iki tane ama Anadolu'ya kalkan bir tren yok İstanbul'dan. Bu durumdaki bir ülkenin Avrupa Şampiyonası'na talip olması da enteresan diyebiliriz derken sevgili Volkan hattan düştü. Ee, şu an teknik masadaki feryal kendisini bağlamaya çalışıyor diyebiliriz. Ee, tabii Brezilya'dan buraya bağlamakta biraz sık, böyle sıkıntılar olabilir. Evet e, Volkan bize Brezilya'daki sosyal hayattan ve Dünya Kupası karşıtı e, gösterilerin ve duruşun hayatın merkezindeki yerinden bahsetti.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 Kupaların gelmiş geçmiş en kötü Dünya Kupası yaşanıyor olabilir şu anda Brezilya'da. Ee, çok az takım çıkacak. Ee, Afrikalıların hakikaten bir çıkışı var. Ee, şu ana kadar ki hiçbir Dünya Kupası'nda birden fazla Avrupa takımı, Afrika takımı gruplardan çıkamamıştı. Yani her sefer sadece bir Afrika takımının gruplardan çıktığını görmüştük. Bu sefer 3 e, takım, 3 Afrika takımı gerçekten çıkmak anlamında önemli avantaja sahip.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 E, e, için zaten evet. demeyelim bugün kaybederse e, Hı -hı. E, elenecekler eğlenicekler. Evet. Onu, e, onu söyleyip doğru, doğru doğru diyorsun. E, Hatta Brezilya bile elenebilir yani onu da ekleyelim. Tabi tabi yani bir average yaparsa. E, her ihtimal var açıkçası şu anda. baktığımız dediğin gibi yani Avrupaların düşüşü ve e, biraz da Asyaların düşüşü. Şu anda hiçbir Asya takımı gruptan çıkmazsa e, şaşırmam e, mevcut tabloda.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 ...o mevcut oyuna ve sisteme isyan eden dünkü Cezayir gibi takımların kazanacağı bir kupa oluyor bu. Bu anlamda da ben mutluyum açıkçası. Bu bakımdan güzel bir kupa, bir kupa olduğunu söyleyebiliriz. Ee, senin peki şaşırtan takımlar kimler oldu bu turnuvada? Ee, mesela... Ben şaşırdım. Daha evet. iyi bir performans bekliyordum. Ee, ama bir arkadaşımla da konuştuk. Sanki Dünya Kupası'na gelerek bütün görevleri tamamlamışlar gibi...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 iyi bir etki yaratmışa benziyor burada e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya e, her zaman sempatik bir takımda benim için kadrosunda 43 yaşındaki Halif Harit Mondragon'u barındırıyor olmasıyla birlikte bu kupada ayrıca bir sempatiyle yaktık diyorum bu takımı e, hatta golden sonra 22 yaşındaki James Rodriguez'in de ya da Hamet Rodriguez'in de sırtına <gülüyor> çıkmasıyla ee, ayrıca Büyük yaşadığı sevinçle Ayrıca güzel bir görüntü vermişti e, Tabi Şili'yi de eklemek lazım Bunun içine evet. Costa Rica yani evet Şaşırttı ama Uruguay o kadar iyi değil Zaten evet, Playoff evet, oynayarak evet. gelmişlerdi ee, Fransa'yı da söyleyelim ben Ayrıca de bakalım, tabii. Riberis'iz ve Nats'iziz Bunu yaptıklarını Belki ekleyelim Arjantin'in de Arjantin'de, evet. Arjantin'de Kupayı kaldıramayacağını Final oynayamayacağını <gülüyor>